ve Feiral Hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'i umuri muhtesasatuha ve kullu muhteseken bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin kitabında 29. maddede kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir yenilik ortaya atarsa ya da yenilikçi yani dinde yenilik çıkaran kimseyi barındırırsa Allah laneti lanet edenlerin, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun nedir, ne nedir, ne nafilesini kabul edecektir. Bunu Ahmed Ebu Davud, Nesai rivayet etmiştir. Hadis-i Hadisin aslı Buhari ve Müslim'de Ali radıyallahu anh'den gelmiştir. Fakat buralarda ilave olarak sadece Medine'de yenilik çıkarmaktan bahsedilmektedir. Bukhari Rahim'e bu hadisi ilimde derine dalma ve çekişme, dinde aşırıya gitme ve bidatler gibi hoşlanmayan şeyler babı diyerek baplandırmış. Hadisi Medine ile sınırlandırmıştır. Diğer rüadelerde gel üzere umuma yaymıştır. Müslim'de de Ali radiyallahu anh'den rüadelerine göre Nebi aleyhisselatü Vessel, Allah bir yenilikçi yani dinde yenilik çıkaranı barındırana lanet etsin buyurmuştur. Hasan el-Basri'ye yenilik nedir diye sorduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Fitne ashabının tamamı yenilikçidir. Hevayihinin tamamı yenilikçidir. <gülüyor> Zemül Kelam'da herevi rivayet etmiştir. Ebu Avud el-Merasil'de, Hasan i el Basri'de, Nebi Aleyhisselatü irsal ederek benzerini rivayet etmiştir. Orada şöyle geçer. Yenilik nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Buyurdu ki, sünnet olmaksızın bidat, had olmaksızın müsle ve haksız yere yağmalama. İbn-i Vatta El-İbane'de Zeyd bin Esrem'den şunu rivayet etmiştir. Ey Allah'ın Resulü yenilik nedir diye sordular, buyurdu ki bir sünneti değiştiren bidat, bir diyeti değiştiren müsle ve bir hakkı değiştiren yağmalama. Bunun isnadı mınkasıdır. İbn-i El-Bidada geçtiğine göre Abdurrahman bin Afra radiyallahu anh Ey Allah'ın Resulü orada yenilik çıkarmakta nedir diye sormuş. Yani Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Had, olmaksızın öldürmek ve önceden olmayan kötü bir sünnet ortaya koymak, çığraçmaktır buyurmuştur. Benzerini Abdülrezzak rivayet etmiştir. Onda lafzı şöyle. Buyurdu ki, insanların gözlerinin diktikleri bir şey yağmalayan, hat olmaksızın, müsle yapan, daha önce olmayan bir sünnet ortaya koyan ve haksız yere can akıyan kimse. <gülüyor> Fakihi Akbaru Mekke'de Ebu Said Radyo Lantern rivayet etmiştir. İçerisinde şöyle geçer. E Ebu Said yenilik nedir diye soruldu. O da şöyle cevap verdi. Yenilik şudur, adam birini öldürür ya da Allah tebarek ve teala onu kendisinden ancak haremin kurtaracağını buyurduğu büyük bir günah işler. İşte Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ona yiyecek ve içecek verilmemesini ve onu kimsenin barındırmamasını emretmiştir. Kim bunlardan birini yaparsa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun ne bir farzını ne bir mafilesini kabul edecektir. Ta ki haremden çıkana ve yeniliğinden sorguya çekivene kadar. Teysir-ül aziz Hamid'de şöyle açıklanır. O kim lendikçi, muhdisi barındırırsa buyurmuştur. Barındırmak manasındaki ava, memdud ve fetalı hemze iledir. Kim onu kendisine katarsa ve himaye ederse manasına gelmektedir. Yani sığındırmak manasındadır. Muhdise, yenilikçiye gelince Ebu Seadat şöyle demiştir. Hem fail hem de mefğul manasında hem kessayla hem de feta ile rivayet edilmiştir. Yani hem muhtes hem muhdis diye. Keshalı şeklin yani muhtisin manası şu olmaktadır. Kim bir suçluya yardım eder, onu barındırır, onu hasmından korur ve ona kısa uygulanmasına engel olursa. Fethalı şeklin yani muhtesin manası ise ortaya atılan şeyin bizzat kendisidir. Buna göre onun barındırılması manası ona razı olmak ve ona göz yumaklı olmaktadır. Zira kişi bidata rıza gösterip failini onayladığı ve ona karşı çıkmaz zaman onu barındırmış olmaktadır. Şeyh Süleyman buna şu notu düşmüştür. Zahir olan birinci rivayetin iki manayı da içine almakta olduğudur. Zira muhdist bir cinayet suç ile yenilik ortaya atandan da dinde bir bidat uydurarak yenilik ortaya atandan da daha geneldir. Dinde bir bidat uydurarak yenilik ortaya atan kimse suç işleyerek yenilik ortaya atan kimseden daha şerildir. Bu yüzden onu barındırmakta günahtır. İbn-i Kayyum Rahimullah El Kebair adlı kitabında bunu zikretmiş ve şöyle demiştir. Bu büyük günahın dereceleri ortaya atılan şeyin derecesine göre farklı arz eder. Ortaya atılan yenilik ne kadar büyük olursa bu büyük günah o kadar büyük olur. 30. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem köpekleri bir daha değildir buyurmuştur. Ebu Hatim el-Huzay cüzünde rivayet etmiştir. Ayrıca Kenzul-Ummal'de zikredilir. İbnül Benna er el müddediyada Ebu Umame radiyalam'dan rivayet etmiştir. Bu hadisin mahfuz olan şekli hariciler cehennemin köpekleridir lafzıdır. Ebu Umame ve İbn-i Efra radıyallahu rivayet edilmiştir. Ahmet, Tirmizi, i̇bn Ebi Asım ve es de Abdullah bin Ahmet rivayet etmişlerdir. Tirmizi, Hasen demiştir. Hakim sayhlemiş, Zehebi de ona muvaffakat etmiştir. Firyabi'nin el kaderinde Sallam bin Ebi Muti'den şöyle dedi rivayet edilmiştir. Eyyub, yani sahtiyani yani, Bidad Ehl'in tamamını harcier olarak isimlendiriyor. Harcier'in isim yönünden ayrıştılar. Fakat kılıç, yani Ümmete karşı kılıç çekmeyi, kanları helal sayma yönüyle birleştiler diyordu. Bidat elinin tamamını harcer olarak isimlendirme meselesi ileride 116. ve 118. maddelerde geniş açıklanacak diyor. 31. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir bidat eline saygı gösterirse İslam'ın yıkılmasına yardımcı olmuş olur. Hasen bir hadistir. Birçok şahidi vardır. E, bu İbn-i Ömer uzun bir metinle tahkikini hem sitede hem e, muhtelif kitaplarda e, yapmış bulunuyoruz bunun da. Ayrıca Ebu Üreyre ve Ayşe radıyallahu anh, da böyle kısa olarak e, şahitleri var. 32 İbn-i Mesud radıyallahu anh, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize bir çizgi çizdi e, ve bu Allah'ın yoludur buyurdu. Sonra o çizginin sağına ve soluna bazı çizgiler çizdi. Ve bunlarla diğer yollardır. Bunlardan her bir yolun başında o yola çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra şunu okudu: Bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan yani Allah'ın yolundan ayırır. Enam 153. Yani onun sandaki sondaki çizgilere uymayın. Evet. İmribat'ta <gülüyor> İbn e Türkbada birçok tarikle Ayşe radiyallerinden rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmet i̇bn ebi Asım Es-Sünne'de, Mervez Es-Sünne'de rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas ve Cabir bin Abdülah Radyalama'dan şahidi vardır. Ahmet ve Tealizde ve Mervez'in sünnesinde Lalkayi'nin itikadında geçmektedir. İbn-i ve Hakim Sahil hebi ve başkaları yine bunu onaylamışlardır. Evet. İbn-i Abdülhadi i̇bnül i Müberret bilinen İbn-i hadi Cem-i Cuşid desakirde İsnalı ile Muaz bin Cebel'den şöyle denir rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim bir bidat eline saygı göstermek için yürürse, İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Yusuf bin Abdülhadi hadi Allah dedi ki, bu cehit bir isnaptır. İbrahim bin Meyseleden, Muhammed bin Müslim'den, i̇bn Neden ve başkalarından birçok tarihten mürsel olarak rivayet edilmiştir. Bu kavil sahabeden ve tabinden bir topuktan ve başkalarından rivayet edilmiştir. Yani bidat ehline saygı ifade eden, davranışta bulunan, İbn-i radyalanmadan gelen rivayette güler yüz gösteren, selam veren bunlar da bu kapsamda sayılıyordu. Yani bu bidat ehline sığındıran, saygı gösteren, kendisine ilmi bir mesele danıştığında bidat ehline yönlendiren, onu işaret eden, Kimseler bunlar İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olurlar ve Allah ve Resul tarafından lanetlenmişlerdir bu rivayetlerde ifade edilen. 33. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselatü vesselam sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır, diğerler de müteşabihtir. Kalplerinde erilik bulunanlar ise fitne çıkarmak ve onları yorumlamak için müteşabihlerinin peşine düşerler ki onun tehlilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payıya erişenler ise ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Alimran i̇mran 7. ayetini okudu. Sonra şöyle de dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Onun hakkında tartışanları gördüğünüz zaman, yani bu müteşadiller hakkında tartışanları gördüğünüz zaman, işte onlar Allah'ın kastettiği kimselerdir. Onlardan sakının. Evet. Bunu Bukhari ve Müslim e düvet etmişlerdir. Heva ve bidat peşine düştükleri müteşabi ayetlerin manasının beyanı hususunda Acurri, Said bin Cübeyr'in, Allah Teala'nın onun müteşabinin peşine düşerler bu hakkında şöyle denir rivayet etmiştir. Müteşabihat, Kur'an'daki insanlara karşı gelen ayetlerdir. Bu sebeple onu okuduklar zaman bu sözü söyleyenlerden e, sapan kimse sapar. Her fırka Kur'an'da bir ayet okur, onu kendi olduğunu ve onunla doğruya hesap ettiğini iddia eder. Haruriyenin yani haricilerin peşine düştüğü Kur'an müteşabihlerinden biri Allah Teala'nın şu buyruğudur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin takendirdir. Mayda 44. Onlar bunun beraberinde bundan sonra kafirler Rablerine denkler tutarlar. Enam 1. ayetini okurlar. Yöneticinin hak olmayan bir hükümle hükmettiğini gördükler zaman bu kafir oldu. Kafir olan da Rabbine denk tutmuş ve ona ortak koşmuştur. Bu yüzden bu ümmet müşriktir derler. Böylece huruc ederler ve gördüğün şeyleri yaparlar. Çünkü onlar bu ayeti yanlış şekilde yorumlarlar. Yani bunun isnadı Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir Said bin Cübeyr Raymullah'tan. Yani Said bin Cübeyr Raymullah... Ee, yani kendisi de haricilikle de itham edilmiş birisi. Şey sebebiyle yani e, Haccacın karşısında dik duruşu, o zamanki yöneticileri eleştirmesi bu gibi sebeplerle haricilikle de itham edilmiş birisi aynı zamanda. İbn-i Abbas önde gelen öğrencilerinden ayrıca e, diğer ilim sahibi sahibelerden de ilim almış tabiinin imamlarından birisi Said Bin Cüberi Burada açıkça ifade ediyor ki May'da 44 ile ümmeti tekfir edenler, yöneticileri tekfir edenler de burada müteşabiye tabi olanlardır. İbn-i Bat'ta Türk Kübra'da Eyyub olan şöyle dediğini rübed ediyor. Hevahili'nden müteşabiyi öne sürerek tartışmayan kimseyi bilmiyorum. Yani bütün bidat ve hevahili mutlaka müteşabih deliller öne sürerek tartışırlar. Ayrıca Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın ümmetini Kur'an'ın müteşabihini öne sürerek tartışacak bir topluktan sakındırması ve insanların onlardan sakınmasının gerekli babı diye bir bağ açmıştır e, İbanetül Kübra'da İbnü Battah. Bu müteşabihler daha önce ifade ettiğimiz gibi yani Birincisi manasını sadece Allah ve Resulü'nün bildiği Allah ve Rasul tarafından ümmete açıklanmadıkça manası bilinmeyen şeyler müteşabihin kapsamındadır. Mesela Allah ve Rasulü herhangi bir şeyi umum olarak belirtmiştir, umum bir ifadeyle söylemiştir. Yani sonuçta ayet ve hadisler bu. Fakat genel ifadedir. Bunu belli şahıslara, belli gruplara, belli zamanlara tahsis etmek müteşabihlere tabi olmanın bir türüdür. Mesela hemen akla gelen bir örnek vermek gerekirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yüz senede, her asrın başında, her asırda müceddit geleceğini, bu ümmette müceddit geleceğini bildirmiştir. Ama bunlar ismen belirtmemiştir. Yani isim vermemiş değil mi? Yani müceddit gelecek, dini yenilecek, kimseler olacak. İnsanlar Çeşitli asırlarda bunun tartışmasını yapmışlar. İşte bu asrın müceddidi falancadır, filancadır. Yok efendim o değil budur diye. Bakın bu böyle boş tartışmalardır. Veyahut işte Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasına sebep olan o meyve, yediği ürün, ağaç, ne ağacıydı? O meyve hangi meyveydi? Allah bildirmemiş bunu, Resulü bildirmemiş ve bu sadece vahiy ile bilinebilecek bir şey İnsanlar e, bunun üstünde yorumlar yapmışlar. İşte kimi incir demiş, kimi hurma demiş, elma armut demiş. Allah'ın e, böyle umum mutlak bıraktığı şeyi e, birileri tayin etmeye kalkarak bunun üstünde tartışmalar yapmışlar. İşte bunun gibi sadece vahiyle bilinecek konularda yani açıklaması sadece vahiyle bilinen meselelerde insanların reyleriyle e, yorum yaparak asıl olarak da işte söz konusu ayeti veya hadisi umum şekildeki ayet vadisi delil olarak sürmek müteşavihlere tabi olmanın bir türüdür. Ee, yine nesk edilmiş, hükmü kaldırılmış naslar, sayı olsalar dahi nesih girmiştir, hükmü kaldırılmıştır. Bu naslarla delil getirmeye kalkışmak müteşavihlere tabi olmanın başka bir türüdür. Mesela ateşte pişen şeyden dolayı abdest alma. Bu nesk edilmiştir. Yani birisi iddia ederse işte bu hadis var. Ateşte pişen şeyden dolayı abdest almayı emretti Allah Resulü diye. Bu müteşabihe tabi olmaktır. Kişi bilmeden bunu yapabilir. Nesk eden delil kendisine ulaşmış olmasına rağmen halen daha bu rivayetle bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorsa bu kimse kalbe kaydırılmış müteşabihle delil getirmeye çalışan, ona tabi olan kimselerden birisidir. Veya işte yenilerde bir şey sordular. Yani e, mezhep taasubu sebebiyle bu e, mesela hanbelli, sadece hanbeliler deve etinden dolayı abdest bozulması hakkında hadiselerle amel ediyorlar. Diğer mezhepler amel etmiyor. Ve şu ateşte pişen şeyden dolayı abdest almanın nesk edilmesi konusundaki hadisleri işte bu deve hakkındaki şeyi de nesk etmiştir diye böyle getiriyorlar. Bu da bir müteşavillere tabi olmaktır. Deve hakkındaki naslar ateşte pişen şeyden farklı bir konudur. Bunun gibi yani meseleleri çoğaltmak mümkün. Yani hakkında nesk girmiş bir meselede. Yani nasih varken mensuh olanla Nesk edilmiş olanla delil getirmeye çalışmak müteşavirlere tabi olmanın bir türü. Bidaden'in hep kullandıkları şeyler böyle şeylerdir. Veya e, mutlak olan bir şeyi takil etmek, belli şeylerle kayıtlamak. Bu kayıt, yani kitap ve sünnetle mutlak olarak bildirilen şey yine ancak kitap ve sünnetle kayıt altına alınabilir. Kitap ve sünnetle umum olarak bildirilen bir şey ancak yine kitap ve sünnet deliliyle tahsis edilebilir. Kitap ve sünnetten delil olmadan, işte reylerle, kıyaslarla mutlakı tahkid edenler, belli şartlara, belli ortamlara kayıtlayanlar veya umum ifadeleri tahsis etmeye kalkanlar böyledir. Yani müteşabihlere tabi olanlardır. Yani müteşabihlerin en çok, en sık karşılaşılan şekli bunlar. Müteşabihlere tabi olma konusunda bir delilinin Sağlıklar, şeyleri. Yani getirdikleri delile baktığınız zaman sayı olabilir. Fakat nesih girmiştir veya tahsis edilmiştir. Tahsis edilmiş bir şeyin de umumunu getirmek yine müteşavihete adı olmak veya tahkid de aynı şekilde. Bir hadis, bir ayet herhangi bir meseleyi tahsis etmiştir belli bir olayla ilgili. Mesela e, halk arasında çok yaygındır bu örnek. İşte namaza yaklaşmayın. Allah Azze ve Celle namaza yaklaşmayın diyor. Ne yapmış bazı batıniler? Bu ayeti kullanmak istemişler. İşte Allah namaza yaklaşmamız istemiyor. Biz de bu yüzden namazı kılmıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği nedir? Sarkoş haldeyken namaza yaklaşmayın gibi. Yani bunun gibi şeyler e, tahsis edilmiş umumları delil getirmek de yine mütecavüzlere tabi olmaktır. Ee, Buna bidatla ilgili derslerde izah etmiştik. Mesela bir kimse mescidin kapısında veya insanlara çağırmak için eskiden yapmışlar Emeviler zamanında e, müezzinlerden ayrıca bir de insanları namaza çağırmak için davet etmek için böyle zaptiye gibi insanlar görevlendirmişler. Haydi namaza namaza diyen adamlar. E, bu bir bidat. İbn-i radıyallahu radyalarına bunun bidat olduğunu belirtiyor ve o ortamı terk ediyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ayetinde sen yine de hatırla, sen yine de öğütler ver. Muhakkak ki öğüt müminlere fayda verir. Bunu umum olarak getirse, bu ayetin umumda değil getirse bu meseleye bu buraya olmaz. Yani e, bunun gibi umum pek çok e, nas vardır ki selefin uygulaması onu umum şekilde değildir. Umum olarak almamışlardır. Mesela cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 25 veya 27 derece üstündür. Bu umum bir ifade. Ama bunu farz namazlar hakkında almış Selef. Sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygulaması haykeza böyle. Sen bu umumdan hareketle gelin nafile namazlar, sünnet namazlarla da cemaatle na kılmaya e çalışalım derse bir kimse burada yine bidat çıkarmış olur. Müteşabiye tabi olmuş olur. Burada da müteşabihlik vardır. E hadis de demiyor mu yani işte cemaatta kılınan namaz, tek başına kılınandan üstün öyle diyor. Ama selef bunu böyle algılamamış, böyle uygulamamış. O zaman selefin yapmadığı bir şey çıkarmış olursun. Rabıtayı da bu, bu şekilde müteşabihlere örnek verebiliriz. İşte mesela ve rabitu Allah Azze ve Celle'nin ayetinde veya işte adam şeye kıyaslıyor. İşte bu ribattır diyorlar Allah Resulü Sen Bir namazdan sonra diğer bir namazı mescitte ayrılmadan oturduğun yerde Allah zikrederek beklemem. Bu bir ribattır. Yani bu da Allah yolunda nöbetin bir türüdür diyor. Hem de en üstünlerindendir diyor Allah Resulü Adam buradan ribat kelimesinden işte ayette geçen ve rabitu, ribat yapın yani Allah yolunda sınırlarda nöbet tutun bunları alıyor. Rabıta da bunun çeşitlerinden biridir. Diye. Mesela nasıl ki namazın e, şeyi, kıblesi Kabe'dir. Allah zikretmenin kıblesi de işte Allah dostlarıdır diye böyle teviller yapıyorlar. Yine e, konuyla alakası olmayan bir hadisi getiriyorlar. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Onun mahlukatı hakkında düşünün. Hadisi. Şimdi biz Allah'ın zatı hakkında düşünemiyoruz. O halde onun dostları, onun mahluk olan dostlarını rabta ediyoruz diye böyle şeyleri e, biraderine delil getiriyorlar. Bütün bu meselelerde bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan örneklik aramamız, onun asabından örneklik aramamız esastır. Yani müteşabihler de dahil biraderinin getirdiği ne gibi deliller varsa e, en keskin, en kestirme. Cevap, enkestirme yol, onların fitnelerinden kurtulmanın yolu. Bu yaptığınız, çıkardığınız, iddia ettiğiniz şeylerin Allah Resulü'nden, ashabından uygulama olarak örneği nedir? Tamam sen ayet getiriyorsun, hadisi getiriyorsun ama uygulama ne? Mesela emri maruf ve nehyanın münker hakkında dinde emirler var. iyi emretme, kötülüğü yasaklama. İşte Yarpuz izindığı çıktı dedi ki bu emir kadınları da kapsar. Yani iyili emir kötülüğü yasaklama kadınların da görevi olması lazım. Benim bulunduğum şu ortamda erkeklere yani biz nasıl ders veriyorsak kadın da bu emir i maruf-i görevini yapmalı. Yani dışarıda da yapmalı. Yani evinin dışına da çıkmalı. Dışarıda da buna sonuçta muhatap oluyor diyerek böyle bir vazifesi, onun üstüne vacip olduğunu iddia etti. Şimdi bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Aziz'in delil getirdik bize i̇bn Ömer Biliyorsunuz hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğü sürüsünden mesuldür. İşte yönetici, halkından, idare ettiği halkından, kadın ailesinden, ev halkından, yani kocasının olduğu şeylerden, erkek bütün aile efradından, herkesin sorumluluk alanlarını, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarif etmiş, beyan etmiş kadının da Dışarı çıkma diye bir şeyi yok zaten. Ancak zarfet veya ihtiyaç sebebiyle çıkar kadın. Yani dinde yeri bu. Şimdi diyorlar ki, işte nasılsa kadın çıkıyor. Yani sosyal hayata giriyor. Madem sosyal hayata giriyor, emri maruf ve yani mümker görevinde yapmalı diye. Buradan bunu istinbat etmeye çalışıyorlar. Yani minareyi çalmışlar, kılıf dikmeye uğraşıyorlar. O da nasıl olacakmış? Erkek, erkekler bulunduğu ortada kadın hatip hitap edecek. Ee, yani emri ne, yani müker nasıl erkek yapıyorsa kadın da aynı şekilde yapar demeye getiriyorlar vesaire vesaire. İşte bunlar müteşadülere tabi olmak. E tesettürü ne olacak? Ya kadının işte tesettürü budur. Yani örtünüyorsa kadın örtülüyse, çarşaklıysa bu işte perde arkasına geçmiştir, duvar arkasına geçmiştir her neyse. Yani örtülü olduktan sonra beraber bulunmalarında da sakınca yok gibi <gülüyor> çeşitli dalavereler. Halbuki e, en güzel tesettür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında uygulanmıştır değil mi? Yani bizatihi ayetlerin nazoluşuna, ticab ayetlerinin nazoluşuna şahit olmuşlar. En güzel örtünmeyi bu ümmetin en hayırlıları olan sahabeler, onların hanımları bunu uygulamışlardır. Erkekleri ümmetin seçilmişleri kadınları, herkese öyle, en hayırlılar yani. En hayırlıları olan o toplulukta da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın erkeklerle kadınların arasını ayırmadaki hassasiyetlerine dair pek çok rivayetleri bulursunuz. Hatta öyle ki Müseleme radiyallahu diyor ki Allah Resulü namazda e, selam verdiği zaman bir müddet beklerdi. Çünkü kendisi kalkmadan erkekler kalkmayacak. Bir müddet beklerdi ki kadınlar mescidi iyice boşaltsın. Ve kadınlara da şunu emrederdi, size yolun ortası hakkı, hak değildir, hakkınız değildir. Kadınlar öyle kenardan giderlerdi ki e, elbiseleri duvara takılırdı bazen e, deniyor rivayette. Yani o ortamda fitneden en uzak oldukları, yani aralarında vahiy var canlı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy inmekte. Yani münafıkların dahi korku içerisinde oldukları bir zamandalar. Böyle bir zamanda böyle tedbirler almıştır. Hatta keşke şu kapıyı kadınlara ayırsak deyip kadınlara ayrı bir kapı yapma düşüncesi oluyor. Bunu Ömer Radyallahu gerçekleştiriyor. Yani Selef'in uygulamasında Allah Resulü'nün uygulamasında bu heva ve bidat elinin <gülüyor> dinde uydurmaya çalıştıkları bu yeniliklerin cevabı mevcut. Yani ne gibi batıl işte müteşabi Deliler sahipli olsa müteşabih olan bu gibi şeylerle gezer, bunların hepsinde tamamı da Allah bugün benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda bulunanlar. Ancak kurtulanlar bunlar. Onun dışındakiler ateşledir. Bu hadisi her meselede berleyici unsurdur. Yani selefilik dediğimiz şey de budur zaten. Bidatlerden uzaklaşmak, her meselede sonradan çıkan yeniliklerden uzak durmak. Bu yenilikleri işte çeşitli kılıflarda e, ortaya çıkıp, e, çıkarıp pazarlamaya çalışan, bu konuda müteşabih deliller uydurmaya çalışan kimselerden de dikkat edin, bu, e, bu kimseler Yahudiler değil, Hristiyanlar değil. Yani uçuk kaçık, dinle amel etmeyen fasık, içkici, ayyaş takımı değil. Kimler bunu yapanlar? Şeytanın ee, bu konuda en kuvvetli silahları, dine bidat sokmadaki silahları ilim sıfatıyla tanınacak, ibadet sıfatıyla tanınacak. Bu sınıfın insanlarıdır. Tıpkı önceki ümmetleri dinlerini nasıl bozduysa bu şekilde. Yani şeytan sadece soldan yanaşmıyor. Sağdan yanaşmaz da söz konusudur. İnsanlar dinleri konusunda da başlangıçta böyle masum gibi gözüken e, gerekçelerle e, Ayaklarına kaydırır. Hangi sebeple kaydırır? İnsanlar selefin yolunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği keskin çizgileri umursamadığı zaman. Yani tamam Allah Resulü yapmamış ama bizim yaptığımızda da ne var ki? Kandil gecelerinde toplanmıyor, öyle demiyorlar mı? E biz şimdi kandil gecesinde toplanıyoruz da kötü bir şey mi yapıyoruz? Yani nevrit veya nevrit damasında. Allah Resulü'nü anıyoruz. Siyerini okuyoruz. Şimdi insanlar böyle bir şey için toplanmasa gidecek ev Belki televizyon seyrecek. Belki boş şeyleriyle uğraşacak. Belki kahveye gidecek diyorlar. Böyle <gülüyor> girekçelerle insanlar bunlar süslüyor. Kim süslüyor? Esasında şeytan süslüyor. Hak gibi gösteriyor o şeyi. Evet. 34 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde oldukları hidayetten sonra sapan hiçbir topluluk yoktur ki onlara ceder verilmiş olmaz. Yani tartışma kapısı buyurdu ve sonra onu sana ancak tartışma amacıyla örnek getirdiler. Hayır onlar tartışmada ileri giden bir topluluktur. Zuhruf 58. ayetini okudu. Evet bunu Ebu Umame Radiyaland'da birçok tarik ve rivayet etmişlerdir. Ahmet, Tirmizi i̇bn Mace, Tirmizi ve hakim sahibi olduğunu söylemişler. Zehebi de muvafakat etmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimin bozulduğu zaman sünnetime yapışan kimse, kimseye 50 şehit ecri vardır. Bunu da Ömer Radiyalan'ta İbn Batt munkatı kopuk bir isnadıyla rivayet etmiş. Ona 100 şehit ecri vardır lafzıyla rivayet etmiştir. i̇bn Adi El Kamir'de İbn-i ve Cevabuha Ha kitabında Beyhakiz-i Kebir'de bu lafızla rivayet etmiştir. Bezzar ve Taberani İbn-i Mesud Radiyalan'ten Şöyle rivayet etmişler, şahit olarak getiriyor tip ee, hazırlayan. Önünüzde sabır zamanı vardır. O zaman da sünnete yapışan kimseye elli şehideci vardır. Ömer Radyalan, Eyvallah e. bizden mi yoksa onlardan mı diye sorunca da sizden diye cevap vermiştir. Heyse Mecmul Bezzar ve Taberani benzer rivayetler diyor. Bezzar'ın ricali Seyyid Amir'in beceri dışında sağlam kimselerdir. İbn-i bu Seyyid bin Amir'in de olduğunu söylemiştir. i̇bn Mesud hadisinin İbn-i rivayetinde... Ebu Ürer radıyallahu sahip bir isnatla şahidi vardır. Allah ölen bunu Bukhari ve Müslimin şartına göre, Yakut edemeyiz, Zebercet'te mi aldım hatırlamıyorum. İkisinden birinde Bukhari ve Müslimin şartına göre bir isnatla geliyor bu. Ebu Dağıt ve İmmi Ebu Salebel Kuşen radıyallahu Nebi aseret ve şöyle buyrun rivayet ettiler önünüzde sabır günleri vardır. O günlerde sabretmek kuru avucu almak gibi olacaktır. Onların arasında amel eden kimseye, onun işlediği ameli işleyen 50 adamın ecri vardır. Ehl-i Resulü onlardan 50'sinin mi diye sorduklarında sizin sizden 50 kişinin ecri diye cevap vermiştir. Tirmizi, Hasan Garip demiş, İbn İkban eee sahihlemiştir. Sabuni akidesinde şöyle diyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yapışıp onun amel ederse Ondan sapmazsa ve ona çağırırsa o necri İslam'ın ve dinin ilk zamanlarında bunları yapan kimsenin ecrinden daha çok olur. Zira Resulü Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında 50 kişinin ecri buyurmuş. Onlardan 50 kişim diye sorduğundaysa hayır sizden diye cevap vermiştir. Onu, bunu ümmetinin fesada uğradığı zaman da sünnetiyle ameliden kimse hakkında söylemiştir. Yani sünnetle amel etmek, amel etmek değil de sünnetle amel etmek böyle bir ecri müncel kılacak. Burada müellifi bu rivayetleri belli bir sırayla e, serdetmesinde etmesinde şöyle bir yönlendirme var. Yani ilk önce müteşabihlere, işte fitne ehlinin, kalplere kaydırılmış kimselerin müteşabihlere tutunup bunların yorumuyla e, insanları saptırma kapısını açacaklarını, bunlardan sakınmak gerektiğini e, ifade eden hadise Ondan sonra da sapmanın sebebinin bir ümmete cedel, yani tartışmalar musallat edilmesi yüzünden olduğunu e, aktarıyor. Arkasından da sünnette seba eden kimseye 50 şehit e, diye 50 şehit de vardır. Yani dipnotta şeyin muhakkikim belirttiği gibi işte kor avuçlanır gibidir. Sabeden 50 kişinin ecri gibi ecir verilecektir. Yani sahih ve mahfuz rivayet bu şekilde. Bu hadisleri e, işaret ediyor. Yani ne demek? Bidat ehli böyle e, deliller getirir zaman yani bunlarla tartışın, bunlara anlatın, bunlara işin doğrusunu öğretin demiyor da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakının ve sakındırın. Uyarısını yapıyor. Yani tartışmaya cedele girme sakın bidat ehliyle. Bunlarla diyalog kalkışma. Bilakis onun konuşmasına, fırsat verme, Onu yüzüstü bırak. Eee Sünnete uyan kimseler <gülüyor> bu işlerde onların davetlerini sunmalarına, bir şekilde dile getirmelerine vesile olmasınlar. Allah için yönlendirmesi bu. Bunu da sabretmeyi emrediyor. Bu sabrın da e, getireceği ecri. Bütün insanlar bu bidatlara kapılmış giderlerken, görünüşte işte saman alevi gibi parlayan bir e, şaşa ile bidat eli bidatinde e, göz dolduran işleri yapıyor. Sen sabret, bunlara karışma, tartışma, yani karışma, tartışma derken bunu kendi haline bırak değil. Sen sünnetle amel etmeye, sünnete sebat etmeye devam et. Hakkı dinleyen, kulak veren, vahye kulak veren kimselere de bunu e, aktarmaya devam et. Ama müteşabih delilleri e, zorlayan kıyaslar, reyler, bu gibi şeylerle, yorumlarla, ee, batıl yolunu tutan kimselere gelince bunlarla da muhatap olma uyarısı var. Evet, bu konu devam edecek. Yani bu meseleyle ilgili müellifin getirdiği bazı rivayetler devam edecek. 36. maddeyle bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Sözümüzde. Şubanakallah'ın ve beğendik ve şödenne ilahe illan tevattükele aşelikelek ve estağfurikele tuğduleyk. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah.